Elde açık radyo, daima. Dinleyici destek projesi 9. Radyo Şenliği. Açık Radyo'da bahar şenliği var. Son iki gün ve bu sabah, bu güneşli cumartesi sabahında bir dinleyici yağdı Üzerimizde evet. yıldız yağmuru gibi çok destek. Olmasınlar. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle hemen onu bir okuyup teşekkür etmek istedik gelen bu sabahtan beri gelen destekçilerin Evet kısa bir bilgi eşliğinde sabahtan bu yana 24 kişi olmuşuz şu ana kadar. Bu da müthiş bir e, güç veriyor bize. İki gün kadar çok çok teşekkür ederiz ve hemen boynumuzun borcu olan şu listeyi de okuyalım size. Evet Mustafa Göllücü. Selim Göllücü. Nilüfer Öztürk. Mehmet Öztürk. Doğa Cansu Öztürk. Deniz Onat Öztürk. Kürşat Selçuk, Gülşin Kara Mustafa, Sadık Kara Mustafa, Vahap Ünlü, Sabriye Şeker, Mehmet Aslan Arkın, Gaye Murat Yılmaz, Rızacan Yılmaz, Murat Yılmaz, Ediz Baysal, Murat Öner, Meryem Fındıklıgil Ayşe Mumcu, Fikret Adaman Ceylan Ece Aktosun, Suna Evrem Çağrı Yazgan, Zübeyde Uludağ, Tuncay Dere ve Ali Demirkan. Çok teşekkür ederiz. Fevkalade evet. bir başlangıç yapmış olduk ve hemen hatırlatalım e, Kemal Yazgan'la beraberiz dinleyici destekçimiz ve aslında katılımcı destekçi, katılımcı dinleyici dediğimiz bu açık radyo özgü tuhaf türünde en seçkin örneklerinden biri e, im, İmroz'dan motosikletle buraya bizim için... Otobüsle geldim. Otobüsle geldim. Evet. Ama burada var <gülüyor> <Evet>. ayrıca. <Yani. gülüyor> Geldiniz ve hakikaten bize çok duyarlı dakikalarda geçirdiniz. Hem de bir Udres de bir parçayla da olsa verdiğiniz için de çok teşekkür ederiz. Bir de başka yönü var işin. Bir iki dakika yani kalan beş dakikalık süremiz içinde de onu da... Sizinle konuşmak istedik bu bizim bir, artık taşınıyoruz bir yıllık bir süreye yayılan bu sokağı bu koridoru ve bu mahalleyi terk ediyoruz nihayet ve tophaneye sizin de aslında gayet iyi bildiğinizi bildiğim bir mahalle. Bu arada pek çok programcımız dinleyicimiz destekçimiz de bir yerlerinden bir ucundan tuttular destekçiler zaten geçen sene çok ciddi bir destek artırımı da yapmışlardı bu taşına binmemiz için nihayet gerçekleştiriyoruz ve uzun vadeli olarak şimdi tütün deposuna ek binasına yerleşiyoruz. Evet. Siz de ona bir başka dolaylı yoldan el atanlardan birisiniz. Onu anlatır mısınız bize lütfen? <gülüyor> Bana bir e, e, elektronik posta geldi e, radyomuzdan. E, malum inşaat işleri başlıklı bir şey... Bir, e, ve orada e, tabii ki teknolojik olarak ya da her branş anlamında bu taşıma ve hazırlık anlamında e, katkıda bulunabilme her anlamda katkıda bulunma fikir anlamında işte bilgi anlamında meğer ki yani e, eylem anlamında e, öyle bir çağrı vardı. Ben de çamsaksız çoban armağanı e, espesi içerisinde benim eski işim e, bir reklam atölyemiz var orada kendi mutfağımızda pişen. Ee, bu bir e, işte açık radyonun yeni yerleştiği yerdeki yazı çizi işleri tabela ve benzeri işleri de biz yüklenebiliriz ve böylece e, bir çam sakız çoban katkımız olur diye bir e, şeyimiz oldu. E, Bir tevazi bir şey işte, bu kadar başka bir şey yok. Bu sizin yaptıklarınızın yanında bir şey yok. İsmi yok. Ama bu yani. işte bir karşılıklılık meselesi. Tabi zaten evet. tamamen bir dokunma Aynen ve evet. ötekini hissetme, nabzını Aynen tutmadan evet. ibaret. Zaten evet. bütün de... bundan oluşuyor. Evet. Kim nereden tutabiliyorsa bir evet. evet. ucundan evet. tutmakla ilgili. İmece imece şey. vardır şeyde. Aynen. Yani evet. e, bu imecele fıs inanılmaz güzeldir. İmece tam bu bir imece aslında yani bir şey. Yani öyle öyle bir şey yani ben onu onu yapma ile ilgili şeyde hemen o sözcük beni e, karşılıyor öyle söyleyeyim yani o isim evet. İlmece lafı çok güzel. Yani. Evet yani. çok aslında ötelerde geçmişte kalmış işte o da içi boşaltılmış artık unutulmaya yüz tutmuş kelimelerden evet. biri biraz da açık radyodaki bütün bu servenimiz içinde evet. bu kavramların içini kendimizce olabildiğince doldurmaya çalışıyoruz. Belki imece de bu vesileyle bizim taşınmamızda çok sayıda insanın evet. çeşitli biçimlerde hatta hayır duası vererek de bir dinleyicimiz, bir eski programcılarımızdan, programcılarımızdan biri de hayır duası. Küçümsemeyin dedi. Çünkü dedem özellikle Evet, senin hayır duanı olmadan hiçbir iş olmuyor dedi derdi ve tutardı da benim diye İncil'a. <gülüyor> sevgili İncil'a derdirdi. İncil'a biliyoruz. O bizim aileden evet. Efendim <gülüyor> <gülüyor> evet. şey. Kemal Bey çok teşekkür ederiz. Varlığınızla hakikaten büyük bir şey kattınız. Ee, yalnız destekçi olarak, di dost olarak ve İnsan olarak da çok şey kattınız. Tam gönültelimize dokunarak kelimenin tam anlamıyla, yani, cümlenin tam anlamıyla belki de. Son bir parçayı sizden rica edeyim anons etmenizi ve son bir kere de evet. e, telefonlarımızı, evet. telefon hattımızı da verirseniz mutlu oluruz. E, Nikos Saragudas'ın, e, Yasemin Saragudas'ın bir CD'si vardı. Bunlar, e, bundan sanırım bir yedi sekiz yıl evvel bu iş sanatta bir... ...konser vermişlerdi... ...buraya gelmişlerdi... ...oraya gitmiştim ben... ...bu Mikrasiyatika diye bir albümleri var... ...yani Anadolu Türkleri... ...Anadolu şarkılarından oluşan bir... Evet. E, ...albümdür bu... E, ...oradan... E, ...oradan bir parça... E, ...tanıdık bir parça... ...umarım beğeneceksiniz... ...çok teşekkürler... ...evet... E, ...tabii parçayı... E, ...dinlemek için... E, ...dinlerken bir taraftan da... ...0212-343-4141... Ee, ne oldu telefonun e, seslerinde duymak istiyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Destek olanlara, dinleyenlere Açık Radyo'ya e, beni konuk ettiği için e, bu güzelliği e, paylaştıkları için benimle. Özellikle bu mektup inanılmaz beni mutlu etti. O 3-4 yıl evvel yaklaşık olarak 3 yıl evvel falan di sanılır. 19 Mart 2009. Evet, hariç. yaklaşık 3 yıl evvelki bir şeydi ve böyle bir yazıyı eee böyle bir anda karşımda bulmak inanılmaz beni mutlu etti. İşte açıkla diyor bu işte onu anlatmak istiyorum. biz de çok teşekkür ederiz. Sizele evet, çok teşekkür ederiz. Στα πέφτα να έρθεις Αν θέλεις Αν θέλεις κουκλίτσα μου Αν θέλεις Απόψε Στα πέφτα να έρθεις, Anfalis Naziramu, Anfalis, mazimu nak senyikti siis, tak pinamu, Anfalis Nazia. I'm singing Ya ramu amfeli Bogedje Cham landa Felekten bir gece çalsak ne olur? Çıkamadım. Çıkamadık stüdyodan hakikaten ha, çok çok güzeldi. Hakikaten olmamıştıydı. <gülüyor> evet. Evet ama çıkacağız şimdi. Evet. Her güzel şeyin de bir sonu oluyor gerçekten. Kemal Yazgana tekrar teşekkür ediyoruz. Onun sizlerin desteği için dinletmiş olduğu şarkıydı. Bu. şahane bir şarkıydı. <gülüyor> Rumca ve Türkçe olarak seslendirildi Şimdi Biz çıkıyoruz ve Ayşe Tütüncü Piyanist, müzisyen, dostumuz Programlarımıza sık sık destek veren Ayşe Tütüncü Bu sefer bir konseptle Mekan ve müzik üzerine bir sohbet gerçekleştirecek Onu Stüdyoyu Ona bırakıyoruz biz Tam da mekan değiştirirken müzikli bir mekan geçişi fevkalade iyi olur diye de düşünüyoruz. Ve tabii ki Ayşe Tütüncü'yü yalnız bırakmamanız umuduyla destek telefonlarınızla yalnız bırakmamanız umuduyla ona devrediyoruz programı. Teşekkür ederiz. 0212 343 341, 41 41, 41.